Çünkü dersimize başlamadan önce size çok kısa hocamız Profesör Dr. Yağmur Denizhan'ı tanıtmak isterim. 1982 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans çalışmalarını 1984 yılında, yine aynı bölümde doktora çalışmalarını ise 1988 yılında tamamlamıştır. 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kadrosuna öğretim üyesi olarak katılmıştır. Kaos kontrolü, doğrusal olmayan dinamiklerin ve biyolojik sistemlerin modellenmesi, kesir, kesir sıralı sistemler konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Şimdi bugünkü konuşmasında kaos teorisinin temel kavramları tanıtılacak, bu bağlamda kastedilen kaos ile gündelik dilde kullanılan kaos kavramı arasındaki benzerlik ve farklılıklar açıklanacaktır. Şimdi Profesör Doktor Yağmur Denizhan hocamızı sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, göğün mükemmel düzeni ilk defa insanın dikkatini çekmiyor, hevesini kabartmıyor. Çünkü göğün mükemmel düzeni gerçekten yeryüzünde bir şeyler yönetmek, sistem kurmak, düzen kurmak eğiliminde ihtiyacında, niyetinde olanlar için müthiş bir metafor. Göğün düzeni ve bunun karşısında yeryüzünün karmaşası. Bunun dile getirilmesi, model alınması ve uygulanması hiç de Newton'u beklememiş aslında insanlık tarihinde. Çok daha önce. Biraz farklı modelleme yöntemiyle aynı konu ele alınmış. Mesela kutsal şehir devletleri biliyor musunuz? Yani ilk defa etrafı surla çevrili şehir devletleri kuruluyor. Ortasında zigurat işte ya da benzeri yani yeri göğe bağlama vazifesi gören bir kutsallık ifadesi var. Ve kutsal şehir devletlerinin Mesopotamya'dakilerden bahsediyorum ama başka yerlerde de var benzeri yapılar. Ee, en önemli özelliği her şey ritüellerle ince ayrıntısına kadar kesin bir şekilde belirlenmiş. Onlar öyle ifade ediyorlar mıydı o tarihte? Ediyorlardı aslında göğün mükemmel düzenini yeryüzünde gerçekleştirmeye çalışıyorlar. O etrafı çevrilmiş bölgede. Ee, onun üzerine gelen imparatorluklar. Neolitik üzerine kurulan imparatorluklar çok dikkat çekici. Bu sayeden tek bir bölgeye filan mahsus bir şey değil. Benim incelediğim yaratılış efsaneleri her birinin mesela Babil'den başlayarak başlangıçta kaos vardı diyor. Kaos bir canavar, kaos bir tehdit. Biz... Biz demiyorlar işte hangi uygarlıksa onun kahramanı yarı tanrısı kimse mesela Babil'de Marduk gelip o kaos canavarını doğuruyor onun parçalarından onun parçalarını yapı taşlarına dönüştürerek ondan bir uygarlık bir düzen kuruyor. Her tarafta illa vahşetle yapılması gerekmiyor bunun ama genelde Kaos bir canavar olarak temsil ediliyor. Canavarlara da yapılan muameleler malumdur. Ee, eski Yunan'da da öyle. Hesiod'un e, şeysinde, e, yaratılış metinde yine kaos var. Yine bir canavar o. Bir tehdit. Ee, e, Kozmos dediğim şey bu sefer e, bir tanrı değil. Onu sadece kavram olarak, karşıtlık olarak koydum ama... E, Kozmos biliyorsunuz hem evren diye kullanıyoruz bugün, kozmik derken ki kozmos, hem kozmetik derken ki kozmos, güzellik, uyum. Ee, aslında bunu evren anlamında ilk Pisagor kullanıyor. Pisagor biliyorsunuz hem müzikle hem gök cisimlerinin hareketleriyle e, hem diğer benzeri harmoni içeren konularla uğraşmıştır. Evet. Bu kaos-kozmos ikilemi günümüze kadar dilimizde ve felsefi olarak taşınmış bir şey. Ama sadece bu taraflarda değil, Çin'de de aynı hikaye var. Başlangıçta kaos var. Sonra uygarlığı kuracak olanlar geliyorlar, kaosu yok ediyorlar. Maya'da aynı şey var. Ee, dolayısıyla bu, bu kaosun ve onun içerdiği belirsizliğin bir tehdit oluşturması ve buna karşı göğün mükemmel tekrarlanan periyodik periyodik olduğu için de öngörülebilen düzeni gerçekten önemli bir metafor olmuş. Her devirde yönetenler bunu kullanmışlar. Şimdi tabii konuşmanın sonunda tekrar döneceğim ona. Ee, bu kapsamda geleneksel bir algı var. Belirli olan şeyler, düzenli olduğunu, düzenini fark edebildiğimiz şeyler e, aynı zamanda öngörülebilirdir bu sayede. E, ve e, düzenli olduklarına göre bir amaca yönelik davranıyorlardır. Demek ki nedenseldirler, bir amaçları vardır. Bu böyle bir pakettir. Bunlardan biri tutmuyorsa da hiçbiri tutmuyordur. E, Belirsizdir, nedensizdir, amaçsızdır, düzensizdir, önde görülemez bir öcüdür bu. Ee, peki ne yapacağız biz bunları? Belirsizlik. Belirsizliği sevmiyoruz değil mi? Böyle bayağı rahatsız olduğumuz bir şey. Niye? Böyle bir kontrol takıntısından dolayı değil aslında haksızlık ederiz kendimize bunu dersek. Belirsizliğin bizi rahatsız edici tarafı, ne yapacağımızı belirlememiz gerektiğinde, işte ne bileyim mesela kon, e, konferansa gidiyorum, baz, valiz hazırlayacağım. En sevmediğim şey. E, hava nasıl olacak gideceğim yerde, nerelere gidilecek, orada nasıl giyinilir? Bunları belli bir ölçüde bilmek gerekiyor en azından yanıma bir şeyler almak için, alacağım şeyleri seçmek için. Demek ki planlama, bir takım davranışlar seçmek için ihtiyacımız var. Belirliliğe. Bunu yapabilmemiz için bir modelimiz olması lazım işte ne bileyim hava tahmini yapılacaksa onu biz yapmıyoruz çok şükür. Levent hocamıza soruyoruz. Ama onun bir modeli var. Ee, o modelde e, tecrübelerle ve teorilerle geliştirilmiş bir şey. Modele dayanarak öngörü yapılıyor. Biz de planlamamızı ona göre yapıyoruz. Peki şimdi buna biraz daha yakından bakalım. Ne kastediyoruz öngörmek deyince? Şu anki mevcut durumu ölçmek, bir şekilde tespit etmek. Elimizde de devinimin bir modeli varsa ileride ne olacağına dair bir öngörüde bulunmak. Sonra bakıyoruz. Bakalım ne olacak? Tabii bunun olabilmesi için ön koşullar var. Her şeyden önce devimini, devinimin kendisinin deterministik yani belli nedensellik ilkelerine dayanıyor olması lazım. Ee, yoksa rastgele davranıyorsa biz onu modelleyemeyiz ya da daha doğrusu modelleriz ama o modelle kesin olarak ne olacağını söyleyemeyiz. Dolayısıyla deterministik olacak süreç bir de hiç de kolay olmayan bir ön koşul daha var biz de onu bileceğiz. Ee, deterministik deyince gidelim bunun ee, formüle edildiği döneme. Laplace 1812'deki makalesinde şöyle diyor. Evrenin şu anki durumunu geçmişin sonucu ve geleceğinin sebebi olarak görebiliriz. Belli bir anda doğayı hareket ettiren tüm kuvvetleri ve onu oluşturan tüm nesnelerin konumlarını bilecek bir zihin olsa ve bu zihin verileri analiz edebilecek kadar da geniş olsa evrendeki en büyük cisimlerin de en küçük atomun da hareketini tek bir formülde kapsayabilirdi. Böyle bir zihin için hiçbir belirsizlik söz konusu olmazdı. Gelecekte tıpkı geçmiş gibi onun gözlerinin önünde dururdu. Tabi Laplace fani bir zihnin böyle bir şey yapabileceği iddiasında değil, daha ötesi bu deterministik evren modelinden bahsederken sayden bütününü kastediyor. Şu söylemin içinde hiçbir yerde bunun bir parçasını alırız, bunun içinde aynı şey uygulanabilir demiyor aslında. Ee, aslına bakarsanız Laplace'ın söylediği matematiksel bir tasvirin biraz şiirsel bir anlatımı. Ama e, söylenen sözler kadar onların nasıl bir devirde söylendiği de önem taşıyor. 1812. Bir şey ifade ediyor mu tarih aşağı yukarı? Bir yüzyıl kadar evvel e, bunun toprağı hazırlanmış e, Newton ve Leibniz, e, önce değişimin, devinimin matematiksel olarak ifadesi için bir formülasyon geliştirmişler. Türev. Ondan sonra da onu kullanarak Newton, e, evrenin en temel yasalarından diye bildiğimiz, belirli, nedensel, hedefli diyebileceğimiz hedef bu yasaya uymak tabii ...düzenli, kurallı, dolayısıyla öngörülebilir bir sistemin modelini çıkarıyor. Bu gökyüzünün mükemmel davranışını, mükemmel düzenini tasvir etmeye yetiyor. Gök cisimlerinin yörüngelerini. Şimdi bütün bunlar yapıldıktan sonra, yani klasik mekaniğin temelleri atılmış... ...ilk defa matematiksel olarak ifade ediliyor. İtiraf edelim, ilk defa gök cisimlerinin hareketi modellenmiyor... Bunu çok daha önce de yapmışlar, oldukça daha hassas bir şekilde öngere, görebiliyorlar ama matematiksel formül, analitik model çok önemli ve insana çok özgüven kazandıran bir şey. İşte bunun üzerine bir de determinizm formüle edilince bayağılık özellikle bunun sahibi olan uygarlık e, her şeyi aşağı yukarı çözdük moduna giriyor biraz öyle bir durum var. Laplasa dönecek olursak, Laplace determinizmi formüle ediyor, bilimsel anlamda formüle etmiş. Ama aynı zamanda Laplace ilk olasılık hesaplarını yapan kişidir de. Ee, nedensiz diyebileceğimiz bir modelleme, yani olasılık, sebep-sonuç ilişkisi değil de, tabii ki bir sebep-sonuç ilişkisi gene olasılık üzerinden söylenebilir ama o bildiğimiz deterministik ilişki değil bu. Ee, rastgele stokastik modelleme yönüne gitmiştir insanlar. Deterministik bir belirliliğin olmadığı yerde. Tam da bundan dolayı rastgelelikle kaos karıştırılan bir şeydir. Peki şimdi biz şu öngörü meselesine biraz daha yakından bakalım. Mevcut bir durum var. Süreç, deterministik bir süreç. O konuda hani bir şüphemiz olmadığını varsayalım. Öyle bir sisteme bakıyoruz. Ee, dolayısıyla bunun sonucu olarak gelecek durumlar çıkacaktır. Bu tamamıyla Laplas'ın söylediği şey zaten. Ne yaparız biz? Mevcut durumu ölçeriz. Süreci modelleriz. Ve bunlardan yola çıkarak kestirmeye çalışırız. Ne olacak? Peki e, şimdi bu Kestirim tabii ki e, sonsuz hassasiyetle yapılması gereken bir şey değil. Ne demiştik? Sonuçta bir eylem seçmek, bir davranışta bulunmak, planlama yapmak için biz kestirimde bulunmaya çalışıyoruz. Yapacağımız şeyin hassasiyetinden daha hassas bir kestirimde bulunmaya çalışmak. Saçma hatta çok sevdiğim, bunu parodi haline getiren bir söz vardır. Öğrencilerim bilirler, sık sık tekrarlarım. E, Mikrometre ile ölç tebeşirle işaretle, baltayla kes. Baltayla kesecek olduktan sonra mikrometreyle ölçmenin hiçbir anlamı yok tabii. Dolayısıyla yeteri kadar hassasiyet bizim işimizi görür. Mesele, ihtiyacımız olduğu kadar öngörü hassasiyetini sağlamak için acaba bizim başlangıçtaki şu anki durumu ne hassasiyette ölçmemiz gerekiyor? Yani... Şu başlangıç koşullarını ölçerken sınırlı bir hata yaparsak ki mecburuz sıfır hatayla ölçmek diye bir şey yok. Ee, yani infinitesimal de olsa bir hata yapılacak elbet. Orada sınırlı bir hata yaptığımızda ölçümde eğer kestirimimizde de işte makul işimizi görecek kadar bir hata oluyorsa, bu hata başına alıp gitmiyorsa, sınırlı bir seviyede kalıyorsa bu bizim işimizi görür. Böyle mi? İşte o sistemine ya da sürecine bağlı. Bazı dinamik sistemler başlangıçtaki belirsizlikleri siler. Bir şey ifade ediyor mu biz size? Mesela sürtün beni bir sarkaça aldın. Diyelim ki başlangıçtaki konumunu, hadi duruyor diye farz edelim, hızını ölçtük. Güzel orada bakıyoruz, duruyor sahiden. Ama konumunu, açısal konumunu ufak bir ile ölçtük. Ne olacak? Sürtünmeliyse uzun vadede kesinlikle ne yapacağını biliyoruz. Hatta zaman ilerledikçe ne olacağını daha da büyük kesinlik kazanıyor. Sahiden başlangıçtaki ölçüm hatasını, oradaki belirsizliği silen bir sistemdir bu. E, hatta bunu durum uzayı dediğimiz uzayda yani işte bir sarkacın durumunu ifade etmek için bir açısını bir de açısal hızını ifade etmemiz yeterli o tam olarak belirliyor. Bunun gösterildiği karteziyen bir sistemde ifade edersek konumu, konumu değil durumu, o durumun nasıl devam ettiğine bakarsak merkeze doğru giden bir spiral. Nereden başlarsak başlayalım sonunda o kırmızı noktaya gidecek. E, işte bu davranıştan yola çıkarak e, dinamik sistem modellemeciler buna çekici ...bu tür yapılara çekici adını vermişler. Yani orada bir çeken bir şey yok aslında da... ...sanki orası... ...bütün durumları kendine çekiyormuş gibi... ...göründüğü için çekici denmiş. Niye noktasal? Nokta çünkü gidiyor sonuçta. Nereden başlarsa başlasın sistem... ...aynı noktaya... ...yakın suya. Peki, çekiciler... Bu, ...statik bir çekici. Gidip durduğu için statik. Ee, başka türlü çekici olamaz mı? Böyle bir yörünge düşünelim mesela. Değişik bir yerlerden yine bu bir durum uzayı olsun. Bir yerlerden başlıyor. Bu dairesel yörüngeye oturuyor. İçeriden de başlasa, dışarıdan da başlasa yakın bu karar, kararlı bir yörünge. Gezegenlerimizin yörüngesi de böyle diyebiliriz. Ee, i̇yi ki kararlı yoksa uçar giderdi. Ufak sapmalar gene bu dinamikle geriye çekiliyor ve bu hareket tekrarlanıyor. Bu da periyodik bir çekici. Dinamik bir denge durumu. Peki, bu söylediklerim güzel. Eğer başlangıçta sonlu bir hata olsa bile gelecekte giderek ufalan bir kestirim hatasına yol açıyor bu. Mesele bunun geçerli olmadığı sistemlerde. Diyelim ki çok küçük bir ölçüm hatası yaptık. Hadi işi kolaylaştırmak için ee, süreci mükemmel modellediğimizi varsayalım. Olmaz ama oradan zorluk çıkarmayalım kendimize. Ya böyle bir şey yapıyorsa bizim sistemimiz daha doğrusu ya böyle bir şey yapan bir sistemle karşılaştıysak ne olacak? Giderek büyüyen bir kestirim hatası. İlk başlarda filan yarıya kadar idare ederiz ama ondan sonra buna kestirim öngörü demek mümkün değil. Yani uzun vadeli öngörü imkansız. İşte böyle sistemler bugünün konusu olan sistemler. Bu gibi durumların olabileceğini yani ufak farkların devasa sonuçlar yaratabileceğini formüle eden bir konuşma yapıyor Lorenz 1972'de. Öngörülebilirlik. Brezilya'daki bir kelebeğin kanat çırpışı Teksas'ta bir tornado yaratar, yaratır mı? Bu bugün bildiğimiz adıyla kelebek etkisi. Bilmi de vardı galiba. Ben seyretmedim ama iyi miydi? Ee, popülerleşmesine büyük katkıda olduğunu söyleyebiliriz. Ee, aslına bakarsanız ee, Edward Lawrence 1960'larda dijital bilgisayarlarla bu, bu Böyle şeyler olabileceğini tespit etmeden önce de 19. yüzyıl sonlarında Georg Cantor ya da Henri Poincaré gibi dahi matematikçiler böyle şeyler olabileceğini hayal edebilmişler ve formüle etmişlerdi. Ama daha az dahi olan bizler için hayal gücü protezi gerekiyor. Onlar 60'larda çıktı ortaya dijital bilgisayarlar, bilgisayarlardan bahsediyorum. O sayede Edward Lawrence MIT'de atmosferik konveksiyon hareketlerini modellemeye çalışıyor. işte. dijital bilgisayar tabii hani o zamanın bilgisayarları gerçekten bugünkülere nazaran komik denecek seviyededir ama o zaman için devrim mahiyetinde ee, çok basit yani oyuncak sistem diyebileceğimiz bir şey aslında. X Y Z işte bir tanesi. Basınçla ilgili öbürü sıcaklıkla ilgili şimdi hepsini tam hatırlamıyorum ama 3 değişkene indirebilmiş yani çok basitleştirilmiş bir model. Bazı özel değerleri için bu sistem kaotik davranıyor. Ne kastediyorum tam da demin söylediğimi. Simülasyonu bir takım başlangıç koşullarından başlatıyor yani X, Y, Z'ye belli bir başlangıç değerleri veriyor ondan sonra onlar işte değişim göstererek devam ediyorlar. Çok ufak bir farklıla başlatıyor, uzun vadede bambaşka bir yere gidiyor. Bunu tespit ettiği için Edward Lawrence işte o kelebek etkisi konulu konferansı veriyor ve sayeden bugün bilindiği adını koymuş oluyor bunun. Kaotik rejim diyorum orada. O rejim kelimesi dikkatinizi çekti mi acaba? Yani kaotikle rejim birazcık çelişkili gibi geliyor mu? Rejim deyince düzenli bir şey anlıyoruz çünkü. Kaotik deyince düzensiz anlıyoruz. Tam da işte kaos teorisinin bozduğu ezber bu. Kestirilemez determinizm adını koyduğumuz şey. Deterministik tamamıyla nedensel kuralları var. Hiçbir askerlik içermiyor ama kestirilemez. Ne zaman kestirilemez? Uzun vadede kestirilemez. Kısa vadede idare edecek kadar kestirebiliyoruz. Buna da demek ki çekici diyebiliriz ama garip bir çekici. Strange Attractor diye bilinen şey. Kaotik çekici adı da veriliyor. Niye garip? Garip özelliklerinden dolayı. Bir, periyodik değil temin gördüğümüz periyodik çekici tamam daireseldi. Dairesel olmasın da şöyle olsun bir şey fark etmez ama. Bunun yapısı bayağı tuhaf. Ee, bunun üzerinde böyle bir tarafında dönüyor dönüyor dönüyor öbür tarafa altılıyor biraz orta dönüyor sonra bu tarafa dönüyor. Sonsuza kadar kendini tekrarlamadan devam ediyor. Periyodik değil periyodik olsaydı zaten öngörülebilirdi. Daha ilginci. Bunu biraz e, anlamıyorsanız derd edinmeyin diyeceğim. Çünkü e, daha fazla e, bilgi gerekiyor bunu hakkıyla anlayabilmek için ama e, bu garip çekicinin içinde aslında bir sürü, o sürü sonsuz anlamına geliyor bu bağlamda. Gerçekten sonsuz tane periyodik yörünge var. E O zaman peri niye periyodik değil diyoruz? Çünkü bu yörüngelerin Hiçbiri kararlı değil. Kararlı olmamak ne demektir onu anlatmaya çalışayım. Kararsız e, denge durumları e, tam tamına üzerindeyseniz orada kalınabilir. Ama en ufak bir sapmayla uçulup gidilen şeylerdir. Dolayısıyla bu yörüngelerden birçok var. Üstelik bunların da özel bir tipi. Garip çekicinin içinde bulunanlar. Ee, eğer tipi bir kararsızlık söz konusu. Bundan olduğunu anlatayım. Eğer tipi kararsızlık bir yönde gelenleri çekiyor, öbür yönde gelenleri itiyor demek. Yani burada her biri kararsız birçok periyodik yörünge arasında dönenmektir. Ve ufak başlangıç sapmaları giderek büyür gene. Burada gene bir soru doğabilir kafanızda. Ee, sonra tekrar uzaklaşıyor. Yani aralarında bir korelasyon kurulamıyor. Böyle bir garip davranışı olan e, sistemler var. Bu özellik kimin özelliği? Söz konusu sürecin diyebiliriz. Yahut daha doğru söylemeye çalışayım. Herhangi bir sürecin bir takım özelliklerini temsil eden modelin özelliği. Dahası başka parametre değerlerinde bu sistem periyodik de davranabilir. Yani periyodik bir çekicisi vardır. Bir model ve parametreleri o sistemin nasıl bir rejim göstereceğini, sergileyeceğini belirler. Bunun bir rejim olduğuna inanıyor muyuz şimdi? Ona ikna edebildim mi sizi? Yani her şeyi yapabilir değil bu. Tamam onun üzerinden tam nasıl gideceğini kestiremiyoruz ama bu gene de bir belirliliktir, bir rejimdir. Kaotik rejim böyle bir şey. Peki, o zaman kararlı kaos diyelim biz. Bu garip çekicinin üzerindeki davranışa, uzun, uzun vadede öngörülemeyen, kesinlikle periyodik olmayan bu davranışa kararlı kaos diyelim. Niye kararlı dediğimiz belli çünkü o şeyin o garip çekicinin üzerinde kalıyor. Belli istatistiksel özellikleri de üstelik korunmuş oluyor böylece. Evet. Ee, dolayısıyla kaos, deterministik kaos, kaotik rejim hiç de öcü olmak durumunda değil. Dozu önemli, işlevi önemli, yerine göre kaos Son derece sağlıklı, tam da yaşamın ta kendisi gibi bir şey olabilir. Dediğim gibi dozu önemli. Peki, bunu dedikten sonra artık yavaştan bir de gündelik dilde neye kaos diyoruz? Neye diyoruz? Gündelik dilde rastgeleyle e, kaosu aynı anlamda kullanıyor muyuz? Biraz kullanıyoruz ama tam da değil, bir fark var. Yani beklediğimiz bir düzen var, onu göremeyince bir kere kaos diyoruz, düzensizlik anlamında. Rastgele mi? Yok, rastgele olduğunu söyleyemeyiz. Hele hedefsiz, amaçsız değil. Burada bir amaçsızlık söz konusu değil, aksine. Çok fazla amaç var birbirinden, <gülüyor> farklı bir sürü amaç var. Aslında e, genelde, yani ben de bu konuşmayı hazırlamak amacıyla kafamda tarttığımda neye kaos diyoruz biz diye. Dönüp dönüp vardığım nokta oydu. Yani e, başka görüşleri olanlar lütfen söylesin. E, karmaşa. Karmaşa dediğimiz şey de sahiden, e, amaçsızlık değil. Gene o karmaşayı yaratan şey e, birçok farklı ve uzlaşılamayan amacın olması. Amaçların çatışması. Amaçların çatışması ya da uyum sağlanmaması tek bir amaca. Tek bir amaca demeyelim. Ortak herhangi bir amaca yönelilmemesi. Yani şuradaki insanlar e, sonuçta tamam hepsinin başka bir yere gitmek istediği belli. Ama e, ortak bir amaç olarak belli kurallar dahilinde uzlaşılmış bir takım kurallara oyarak herkesin gidebileceği yere daha çabuk gitmesi gibi bir amaçta birleşebilseler e, bu tablo çıkmayacak. Üstelik herkesin de işine yarayacak. Orada bir ortak hedef belirlenememesi söz konusu. Ortak yöntem de. Ortak yöntem de tabii. Aslında ben e, ortak yöntem de bulunamamasını hatta ortak bir amaç bulunabilecekken bunun keşfedilememesini bile e, iletişim eksikliğine yorarım. Ortak bir takım amaçlar doğrultusunda herkesi tatmin edecek işte ...diyelim ki sırayla geçiş ve sahile gibi çözümler üretilebileceğine... ...hatta yani iletişim kurulabileceğine dair öğrenilmiş bir çaresizlik... ...evet o yani çok öyle görünüyor. En azından bu aralarda öyle görünüyor. Ama ben yavaştan lafı toparlamak ve sonra da soru cevap kısmına geçmek istiyorum. Ee, aslında gördüğünüz gibi... Deterministik, böyle full deterministik, üstelik de e, doğrusal ve çok basit modellerle başlamış olan analitik, e, dinamik sistem macerası e, zaman içinde e, bir takım ezberlerin bozulmasıyla yavaş yavaş, işte önce katastrof teorisi çıktı, ondan sonra kaos teorisi çıktı, e, 80'lerde, 90'larda da devam etti. Ee, ondan sonra o yıllarda yeni bir kavram çıktı. Kompleksite, kompleks sistemler. Ee, bu aslında kaos teorisinin tespitlerini bir adım daha öteye götüren, özellikle de böyle çok etmenin bulunduğu birçok acendanın birlikte döndüğü sistemlerde bir uyum sağlanabildiğinde kendiliğinden ortaya çıkan yapılar, işte karınca kolonileri vesaire gibi çok enteresan konulara yoğunlaşan e, karmaşık sistemler teorisi gündeme geldi. Bu da hala devam etmekte. Bu işin bilimsel olan tarafı, yani daha matematiksel, fiziksel bilimler, pozitif bilimler bağlamındaki kullanımı... Beşeri bilimler veya gündelik dilde ise e, hala, hala demeyeyim hiçbir zaman olmayacaktır. E, gündelik dil kendisi bir kaostur. E, çok anlamlılık içerir. Bunu kesinlikle negatif bir şey olarak değil, pozitif bir şey olarak söylüyorum. E, bilimsel terminoloji bu çok anlamlılıktan birini çeker bağlamına göre. Onu bir terim haline getirir ve çok daha keskin hassas bir şekilde yüksek çözünürlüklü kullanır bu bir yorumudur gündelik dildeki kavram zenginliğinin ama hani bu anlamda bilimin bilimsel kavramların beslendiği kaynaktır gündelik dilin zenginliği onu kesinlikle kopulmaması gereken bir şey olarak görüyorum öte yandan kararlı kaos var Geçici kaos var, e, sağlıklı kaos var, sürdürülemez ve yıkıcı kaos var. Bunları birbirinden ayırt edebilmemiz gerekiyor. Sistem kurma moduna girdiği zaman insanlar, insanlık, tek tek insanlar ya da kalabalıklar e, her zaman kaosu bir öcü olarak görmek eğiliminde olmuş. Hatta geri döneceğim şimdi Laplace'a. E, ne zaman? Viyana Kongresini bilir misiniz? Viyana Konferansı, meşhur şey. Napolyon'un sonrasındaki karmaşadan sonra, yani bunu bir düzene dönüştürmek niyetiyle yapılan kongre. Kont von Metternich o kongreye giderken gökyüzünün mükemmel düzenini yeryüzünde kurmak niyetiyle çantasında laprasın makalesi varmış. Yani baya onun gerçekleştirilebileceğine inanıyorlar. Ee, bilmem ne kadar aşinasınız o konferansın sonucunda olanlarla ee, Balkanlar'da öyle doğasına demografisine aykırı bir düzenleme getiriyorlar ki bugün bugündür sular durulmuyor. Ee, kaos, kararlı kaos, kaotik rejim yaşayan ve sağlıklı bir şeydir. Onu tanıyıp, e, onu parçalamamız gerekiyor. Onu yaşatmamız gerekiyor. O hayatın içinden beslendiği şey. Bunu da ayırt edebilmek için sahiden belki en önemli yeti, belirsizliğe tahammül edebilme yetisi. E, bir kıssadan hisseyle bitirelim konuşmayı. Alfred North Whitehead. Helis matematikçi ve düşünür şöyle diyor. Bilimin amacı karmaşık olgular için en basit açıklamaları aramaktır. Arayışımızın hedefi basitlik olduğu için bu olguların basit olduğu yanılgısına kapılma eğilimindeyiz. Doğa düşünürünün yaşamına kılavuzluk eden ilke şu olmalıdır. Basitliği ara ve ona inanma.